Teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun. Bir telefon bağlantımız daha var. Alo. Alo Erol Selamun Bey. Selamun aleyküm. aleyküm, aleyküm, aleyküm, aleyküm, aleyküm. Ve aleykümselam. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk hocam. Buyurun sorunuzu da alalım. Şöyle bir şey soracaktım ben. Evet. Namaza niyet ederken diyoruz ki mesela niyet ettim. Ya Rabbim e senin rızan için öğlen namazın dört tekaç süratine kılmaya doğru mudur? Hı hı. Tamam. Yoksa yani niyette özel tamam. bir şey mi dememiz gerekiyor? Mesela Allah razı olsun öğlen namazı sünnetine dememiz gerekiyor. Tamam. Hocamıza yöneltelim sorunuzu. Erol Bey, Balıkesir'e selamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar olsun. Mehmetçiğimiz için de dua etmeyi unutmayın. Hocam buyurun. Namaza nasıl niyet edilir? Evet, asıl olan kalbin niyetidir. Yani ancak onu dil ile telaffuz etmek sünnet olarak değerlendirilmiştir. Kalben öğle namazının farzına niyet etmişseniz bu yeterlidir. Ancak onu dile getirmek lazım. Onunla şöyle yapıyoruz. Nevaitu en usalliye lillahi teala salatel işte diyelim zor. Gibi Arapçası genelde bilenler öyle söylerler. E, Türkçesi nedir? Allah rızası için demeseniz dahi öğle namazının farzını kılmaya Rekat dediğiniz takdirde... Rekat belirtilir mi hocam? Rekat sayısını belirtmeye gerek yok. Sadece ha. şunu deseniz öğle namazının farzını kılmaya yeterlidir. Ha buna bazen Allah rızası efendim gibi bir takım işte kıblem... Döndüm Kabe'ye vesaire gibi bazı ilaveler zaman zaman yapılıyor ise de asıl olan nedir? Niyet ettim öğle namazını kılmaya. Eğer cemaatle kılıyorsanız uydum hazır olan imama diyeceksiniz. Demek ki bu denecek. Bunun üzerindekilere gerek yok. Kendisi yani dört demeniz, üç şey. demeniz herhangi bir şey değiştirmez. Ee, söyleyeceğiniz asgari şey hı hı. öğle namazının farzını kılmaya uydum imama dediğiniz takdirde niyetiniz e, sünnete uygun olarak gerçekleşmiş olur. İmam olan kimse nasıl niyet ediyor? İmam onu? olan kardeşimiz öğle namazının farzını kılmaya derse hı hı. cemaatin tamamı erkekse hiçbir problem yok. Ancak arkada hanımefendiler olabilir hı hı. O zaman garanti olarak niyet şöyle olmalı. Enne imamun limen tebiani. Yani namaz öğle namazının farzını kıldırmaya ve kılmaya şeklinde. Hoca efendiler, ene imamun genelde Arapça olarak limen tebiani bana tabi olanlara imam oldum tarzında niyet ederler. Ama şöyle yapsalar diyelim ki Öğle namazının farzını kılmaya dese bir hoca efendi bu yeterlidir. Bazen diyelim dairede bir kardeşimiz bakıyoruz farza durmuş. Farz olduğunu biliyoruz. Direkt gidip ona uyduğunuz takdirde namazı cemaatle devam edebilirsiniz. Yani halbuki ne yaptı? O müstakil ikindi namazının farzına niyet etmişti. Öyle namaz kılıyordu. Siz de biliyorsunuz ikinlerin farzını kılıyor. Ee, uydum imama der, ikinlerin farzını kılmaya niyet ederseniz, e, sizinle namaza başlamayan bir şahısla cemaat olur, namazı o şekilde tamamlayabilirsiniz. Burada ölçü demek ki namaz kılmaya niyet etmeniz kafidir. İmam için de böyledir. Ancak biz cemaat e, erkek kadın, birlikte olabileceği için hanımefendiler de niyete dahil etmek lazım. O zaman ne diyoruz? Ene imamun limen tebani diyeceğiz.